Bir gün Mescid-i Nebebi'de oturarak namaz kıldı. Bütün sahabileri hayret ettiler. Namaz ayakta başladı. Kıyam, rüku, secde, tahiyyat. Bütün sahabiler, acaba namazın şekli mi değişti diye meraklandılar. Çünkü sahabiler Resulullah ne yaparsa onu yapıyorlardı. Çünkü din Resulullah'ın yaptığıydı. plan canın, canın, anlattığı değil. Din Resulullah'ın yaşadığıdır. Başka birisinin yaşadığı değil Ne? Allah'ın Resulü, niçin böyle yaptı diye namaza sormak kadar heyecanla beklediler, Soru öğrenecekler. Öyleyse, ondan sonra onlar da öyle yapacaklardı. Belki de Sahabiler, O selam verdikten sonra merakla soğudular. Ya Resulallah, niçin namazı oturarak kıldınız? Ey arkadaşlarım, kardeşlerim, üç gündür açın. Allah <Gülüyor> Medine'ye düşerse Medine'de Resulullah'a ziyarete gidecek olursanız Ne olur onun yanına Karnınızı sok gitme <gülüyor> Ey dünyanın o Resulullah'ım tanıyım. Sizinle kavmeye gelmeyin. Sizin cennete de Sadece neydi, öyle mi? Sadece o zaman böyleydi. Evet ayrılık acı. Evet. Rasulullah yoksun. Ama onun bir sünneti seni etini yaşarsanız Rasulullah sevin alır. Hepsini zaten birçoğunu hayat olarak yapıyorsunuz. Sadece yaparken benim sevgilim Can Mahmut'imiz. अपने बीच में बड़े बातों